94.9 Açık Radyo'da Sanat Uzun İlham Sonsuz programındayız. Ben Timuçin Oral. Günaydın, ben Şenolayla. Teknik Masada bugün Seyattin Çolak yine bize destek alıyor, sağ olsun. Twitter hesabımız etsanataltireuzun. Önceki programlarımızı Açık Radyo sitesindeki kayıt arşivinden dinleyebilirsiniz. E, ayrıca bu link Twitter hesabımızda da var zaten. Geçen hafta melankoli ve sanattaki yansımalarını konuşmuştuk, bitirememiştik. Evet, bitiremedik, devam edelim. Devam edelim demiştik. dedik. Hatta bu sabah açık gazetede konuşuldu Ömer Madra ve Can Tombil saatli marif takviminden okurlarken yılın en içli ayı Ekim ayıymış. Evet. Program Ekim ayına uygun oldu diye düşünüyorum. <gülüyor> evet, içli oldu kesin. E, melankoli nedir, depresyon nedir? Aynı şeyler değil, onu konuşmuştuk. Bir kısaca onu tekrarlayalım e, Evet, mi? melankoli aslında tabii depresyonun tanımı olarak başlamışsa da tarihte... E, ...yine de melankoli bir e, e, mizaç durumu, bir temperament, bir e, huy durumu diyebiliriz belki. E, bundan bahsederken melankolinin daha çok sürekliliği olan... Kişinin yaşamı boyunca bulunan depresyon gibi bir hastalık tanımı içermeyen bir durum olduğundan bahsetmiştik. Ve e, o yüzden sanatçıların işte geçmişte melankolinin kara güneşine maruz kalmaları gibi bir e, tanımın romantik bir tanımın aslında hastalığı değil de o hüznü anlattığını e, söylemeye çalışmıştık. Dolayısıyla aslında... Ee, bu, bu, bu bir mizaç durumu ve daha çok da hüzünlü, içli bir ...bir e, durumu. Hatta bu hafta Header'ımızda Lorca'nın bir sözü var. Melankoli bütün büyük sanat yapıtlarının özüdür diye. Evet. E, bir dönem sanatçı olarak görünmek için de... ...melankolik bir e, tavır ve hal takınmak... ...moda olmuş diye de konuşmuştuk romantik tabii, tabii. dönemde. A -a, yani düşünerek öyle yapanlar da... ...kendilerini melankolik Hı. hale sokmaya çalışanlar da oluyor elbette. Onları da görüyoruz ama... E, ...o yapılabilir bir şey değil. Evet. Evet. Doğru yani <gülüyor> evet, içeriden gelmesi gerekiyor. Özünde yoksa melankolik olayım diye çabalayarak olunmuyor. E, depresyon değil dedik. Melankoli <gülüyor> bir mizaç Bunun bir yüz çizimini bir dönem 1800'lerin başında ve 1700'lerin sonlarında bu e, huyların, hallerin ruh hallerin çizimleri, yüz çizimleri, faz, e, yüz e, tanımları güzel e, yapılmış. Onlardan birini tweetten paylaştık. E, hafif yere bakan melankolik mizaçlı bir adam çizimiydi. Geçen sefer Albrecht Dürer'in melankoliye birinden de uzunca bahsetmiştik. Orada bir takım e, nesnelerin melankoli tasvirinde resimde çok sık kullanıldığını, kitap, kürek, köpek hı hı. ve kadın, kanatlı kadın gibi. Bunlardan bir örnek daha şimdi Twitter'dan paylaşalım. Giovanni Benedetto Castiglione'nin melankoli gravürde. Yine çok benzeri motifler var. Kadın başına eline yaslamış. köpek var, kitap var, bakışlar benziyor. Bu da gri, değil mi? Yani. Gri, bu... evet demiştik onu. <gülüyor> yani oradan yola çıkarak, evet. Bu da gri. Depresyon gibi, depresyon siyasi, gri'dir demiştik, hı hı. melankoli. Ee, kadınlar nasıl tasvir ediyorlar resimde diye baktığımda çok fazla kadın resim bulamadım ama. Constance Marie Sharpentier'in ee, bir tane kadın, melankolik kadın. ...tablosunu da şimdi paylaşıyoruz. Yine burada da o temel... E, ...bir takım özellikler var değil mi? Kitap. Açık bir kitap. Evet. Bir küre, Eli e, çenesinde... E, ...düşünen ya da... ...dalgın bir kadın... E, ...gibi. E, onun galiba birden fazla... E, e, ...şeyi de olacak değil mi? Tablosu da olacak... Ee, bir başka enteresan kişi, e, melankoliden söz edince, Edward Monk tabii yine. Çok sözü geçiyor bizim programımızda ama hep de doğru yerde. <gülüyor> <gülüyor> Munch, Melankolisi de güzel. E, evet, Edward Monk daha önce de söz etmiştik, e, küçüklüğü, çocukluğu çok... Acılar ve zorluklar içinde geçmiş bir, bir ressam gerçekten. Çok genç yaşta annesini, kız kardeşini kaybetmiş, babasını sonra kaybetmiş falan. Ama yani çok ileri yaşlarında kaynaklar şizofreniye yakalandığını iddia ediyorlarsa da tabii o kadar ileri yaşlarda bir şizofreni hastalığının çıkması çok da sık görülen bir durum değil. Muhtemelen tıbbın çok da gelişmiş olmadığı bir dönemde. E, psikotik belirtiler e, gözlendiği için konulmuş olmalı o tanı e, çok çeşitli serileri var daha önce e, kıskançlık serisinde 11 yağlı baya 4 taş baskı çok sayıda resim demiş onların örneklerini de paylaşmıştık evet. burada da aynı şey var melankoli de sevdiği bir konu değil mi 7 evet. tane melankoli tablosu var yani, Sen konuşurken ben yedisini peş peşe göndermeye yani. çalışıyorum. <gülüyor> tamam gönderelim o zaman. 1891'de ilki ve her yıl bir tane. Yani desek ki o adam hayatının bir döneminde melankolikte. Hayır öyle değil. Yani yedi yıl boyunca melankolik bir hastalık tırnak içinde tablosu içinde olamayacağını düşünürsek. E bu adamcağız evet. Melankolik bir ruh hali içinde. Bir mizaç, bir Mizzaçmış temperament artık, içinde. değil mi? Evet. Orası evet. net. Sanıyorum hepsini gönderdik. Göreceksiniz çok benzeri bir e, şey içinde, yerleşim içinde. Hep de şakağında, eli el el şakanda. Evet. E, bir adam mutsuz ileriye bakıyor ve melankolik. Bir başka öyle de resimde de çok sık görülen Piero'lar, Palladio figürleri. Tiplerleri değil mi? E, evet. Palladio'ları da hep yüzün atfedilir zaten. Hüzün ve aslında toplumun dışında durmak da hmm. bir parçası. işin ilk defa 1550'lerden sonra İtalya'da komedi tiyatrolarında maske takarak çıkan oyuncular olmuş. Ve ondan sonra Pierrot tipi de böyle ortaya çıkmış. Yine Serol geçen program bahsettiğimiz Melankoli Normal Bir Anomali kitabından alıntıladığımız kısmıyla... Ee, ...o dönemlerden başlayarak artan toplumsal karmaşalar içinde de bazı sanatçılar... ...kendilerinin kültürel, moral ve ekonomik dışlanmışlıklarını tanımlamak üzere... ...kendilerini Piero, çok e, okulığında da hmm. çizmişler. Ve öyle de dolaşan ıı, sahne sanatçıları olmuş. Bunlardan önemlisi sanat tarihi açısından önemli bir tanesi... ...resam Antoine Watteau'nun Piero tipini ölümsüz, ölümsüzleştiren bir tablosu. Onu da şu anda Twitter'dan paylaşıyoruz... E, ...büyük bir tablo... ...ben de boyutlarına bakınca şaşırdım... ...neredeyse birebir ölçülerinde... ...184 cm'e 149 cm... Evet. ...boyutlarında bir Piero... Gene toplumdan ayrı duruyor... E, ...sanki... ...rolü bitmiş ama... Istese, ...toplumun dışına da itilmiş... ...istese de artık sanki topluma karışamayacak... ...bir sanatkar e, durumunda... ...hüzünlü, güvensiz, güçsüz... ...ve Seroldeber de kitabında şöyle diyor... ...Piero dünyaya fırlatılıp... ...atılmışlığın saçmalığını gören toplumsallaşamamanın, bu trajikomik durumun bilincinde olan, ancak yüzüne taktığı maskeyle insanlar arasına katılabilen bir insandır. Varoluşun saçmalığını simgelemektedir. Hı hı. Ee, bir tek e, Anton Watteau değil, daha sonra çok e, ressamda Piero resmi çizmişler. Kendilerini Piero olarak portrelerini yapan da olmuş. Paul Klee, Max Beckman, Picasso'da birçok otoportre olarak ve resim olarak birçok Piero yapmışlar. Bu ee, Müzikle ilgili senin söyleyeceğin güzel bir şey var yani burada. Yani aslında işte bu bir yandan e, e, ortada böyle e, insanları neşelendiren, eğlendiren görünümle ortaya çıkan... ...ama içte aslında oldukça hüzünlü ve e, yalnız belki de <gülüyor> olarak resmedilen e, palyaçolar hakkında şey getiriyor, o, blues... O, ...bluzu ve bluz müzisyenlerini. Evet. Ee, Agopa Kiskal... E, e, ...bir... ...ondan daha önce bahsetmiştik. Evet, bahsetmiştik. Ee, evet, Arşil Gorki'den bahsederken bahsetmiştik. Agopa Kiskal... babası o da Ermeni Türk Ermenisi. Türk Hatta Ermenisi. öyle desek de yanlış olmaz. Türkiye Ermenisi yani. Ee, bir e, babası e, tehcirde uzak... ...kıllaştırılanlardan. O şeyde... ...Lübnan'da doğmuş. Eşi Üsküdar doğumludur. Dünyaca ünlü ve bu... ...özellikle duygu durum bozuklukları... ...mizaç, temperament... ...konusunda çokça çalışan... ...Türkiye'de çok defa gelmiş... ...çok önemli bir... ...Amerikalı psikiyatrist. Memphis'te... ...yaşadı uzunca bir süre bu e, menfests de ve e, şöyle diyor bir söyleşisinde uzun süre orada yaşıyor olmamız rağmen <gülüyor> e, o zaman henüz evli değilmiş karinle karin, karin e, kıskal eşi karin e, de Paris'te karşılaşınca kadar aslında bluzdan çok da etkilenmiş değildim diyor. Oysa bluz söyleyenler o yıllarda daha çok Avrupa'da Paris'te Londra'da epeyce revaçtalardı. Bir daha sonra bir etnomüzikologla bir etnomüzikologun konuşmasını dinlediğimde sabahları bluzu hissetmekle ilgili bir şeyden bahsediyordu. Ben de bunun üzerine. Ee, ...bir blues müzisyeni... ...bulayım ve onunla çalışayım... ...acaba nedir onların... ...temparamanları, e, mizacları ...diye düşündüm ve... E, ...bunun üzerine de... E, ...onlarla araştırma yaptım diyor... E, ...Agapa Kiska... ...1992'deki... E, ...Ulusal Psikiyatri Kongresi sırasında gelmişti... ...Türkiye'ye Türkiye yani birçok kere de geldi de... ...o e, gelişinde... ...Hacettepe Üniversitesi'ndeydi o... E, ...şey e, kongre... Orada anlatmıştı bunu sahnede. Hı -hı. E, o çok hoş bir kongreydi. E, aynı zamanda Yaşar Kemal'in de katıldığı ve Agop Akıskalın Yaşar Kemal'le de söyleşi yapmaya ve onu değerlendirmeye çalıştığı kendince bir şeydi. E, bir kongreydi o. Orada anlatmıştı bunu. E, bu kişilerin, blues müzisyenlerinin aslında herhangi bir ruhsal rahatsızlıkları olmadığını... ...hani... Performansdan önceki çok alkol kullanmalarını saymazsak diyordu o zaman çok da olmadığını. Ama üst ailelerine baktığımız zaman siklotimik yani dalgalanan ruh hallerinin çok fazla olduğunu, Hı -hı. daha böyle melankolik olduklarını ve e, yine ailelerinde çok fazla intihar girişimleri bulunduğunu da söylemişti. Hmm. Aslında <gülüyor> güzel bir çalışma psikiyatriden doğru bakarak blues Evet evet her şey yok kadar <gülüyor> psikiyatrize etmek çok hoş bir şey değil ama sonuçta e, Agape Kıskal çok kıta merak eden ruh hallerini duygu durumunu evet. mizacı merak eden bir insan acaba bu insanların nesi var diye merak etmiş edilmeyecek gibi değil çünkü blues hakikaten çok. adı da. üstünde e, evet önemli bir şey <gülüyor> o halde <gülüyor> şimdi blues dinleyelim dinleyelim evet canlıyı hep Hooker ve Santana'dan dinleyelim. Blues is the healer. 94.9 Açık Radyo'da Sanat Uzun İlham Sonsuz programındayız. Bugün melankoli konuşmaya devam ediyoruz. Bir blues parçası dinledik. John Lee Hooker'dan e, The Healer ya da Blues is the Healer. Aynı adlı albümde vardı ve 1989 ilk kaydı olmuş. Bir dinleyicimizden de mesaj geldi. Blues şarkılarını yırırsa I woke up this morning diye başlar diyor. Evet. <gülüyor> Doğru, senin dediğin gibi kendimi nasıl hissediyorum bu sabah. Evet. E, şeklinde peki. Burası ve bu mevsim bir şiir okumak için uygun mu? Ee, her zaman. <gülüyor> Söyleşir evvelce biz bu tenhalarda ziyade gülüşürdük. Pır pır yaldızlanırdı kanatları kahkaha kuşlarının. Ne meseller söylerdi mercan köz gireler. Zamanlar değişti ayrılık girdi araya. Hicrana düştük bugün. Hayat zamandayız bırakmaz. Bir boşluğa düşersin bir boşluktan. Birikip yeniden sıçramak için. Elde var. ...hüzün... ...Atila İlhan... ...de var evet. hüzün... ...bir kaybetmiştik bunu da zaten... ...evet dedi... Ee, ...geçen hafta header'ımız Edward Hopper'ın Mavi Gece Tablosu'ydu... ...şimdi tekrar hatırlamak için tweetlerim ...aslında Piero'lardan konuşacaktık ama... ...vakit kalmamıştı da onun piyero. için... ...ortada bir Piero vardı... ...bir paylaço toplum içinde oturmuş... ...ve hiç onlarla ilgisi yok... ...hüzünlü bir şekilde... E, ...önündeki yarım kalmış bardağa bakıyor... Diğer insanlar da onunla çok ilgilenmiyorlar. Sadece bir kadın ona doğru bakıyor ayakta. E, Piero'nun oradaki sıkıntısı da suratından da belli oluyor. Yakalığı da kendisini sıkıyor. Orada duruşu da kendisini sıkıyor. Yanmamış bir sigara var ağzında ve denize de arkasını dönmüş. E, aslında sanki buradaki dünyadaki anlamsız saçmalığını hissediyor. Gergin, mutsuz ve umutsuz görünüyor. Evet. Bu tabi palyaço tiplemelerinde hep gözün altında bir küçük göz gözyaşı damlası şeklinde bir e, şeyde çizilir değil mi? E, evet. İçten içe onun hüznünü aslında e, anlatmak için. Bu tabi Edward Hopper'a getiriyor ister istemez değil mi konuyu? Evet oraya gelmeyi istedik aslında. <gülüyor> <gülüyor> Çünkü bir sürü resmi benzeri temayı gösteriyor Piero değil ama yalıtılmış insanlar şimdi paylaştığımız gece kuşları diyebiliriz. Nighthawks Night ee, şeyine resim tablosuna çok tanınan en çok bilinen bay kuşlar. Sadece Hopper'ın değil Amerikan resim sanatını da neredeyse e, bilinen sembollerinden biri olarak kabul edilen ee, Hopper'ın da konuları öyle değil mi? Daha çok Melankolik e, konular. E, evet aslında Hopper enteresan bir adam. Bir, böyle melankolik olacak bir durum da hiç anlatılmıyor. Yaşam öyküsüne baktığınız zaman genç yaşta resimle ilgilenmeye başlamış. Avrupa'ya gitmiş ilginç bir şekilde 20. yüzyıl başında ve o kadar dolaşmış olmasına rağmen mesela Paris'te şurada burada Picasso ile tanışmamış. Hiç tanışmadığını sonra kendisi söylemiş. Hatta hatırlamıyorum tanıştıysam gibi bir şey bile söylüyor, evet. diye söylüyor ama o tabii e, Hopper'in e, kendi nadan kendini beğenmiş tarzıyla da alakalı olabilir çünkü evet. etrafındaki insanları da pek öyle melankolikten ziyade sadistik bir tavır içinde evet. gibi görünüyor, değil mi özel? Eşinin öyle anıları var evet. kalemi aldı evet. ama iyi bir ekip oluşturmuşlar ve uzun sürede evli kalmışlar Hopper'e ne kadar? Evet evet ee, yani şeyin şimdi <gülüyor> Edward Hopper'ı divana yatıracak değiliz ama ee, sonuçta Edward Hopper'ın e, yaptığı şey bütün bu insanların yalnızlığını anlatmak. Ee, çok fazla kişiyi de etkilemiş gerçekten ee, bunlardan bir tanesi daha önce biz e, Richard Tushman'dan. Yanılmıyorsam bir şeyde bahsetmiştik değil mi? Kıskançlık ee, bölümünde. Niye? Ya da, mm, yo, e, Tekinsiz bölümünde. Tekinsizde, Neden? Doğru. Çünkü aslında e, hiper realist hiper tabloları var. Evet. Fardan e, e, fotoğrafları. Fotoğrafları. Aslında var. tablo gibi göründü. Evet. Bana evet. da tablo geliyor aklıma. E, çünkü Richard Tuşman e, fotoğrafları. E, aynı zamanda Edward Hopper fotoğraflarının e, kopyaları onları e, bir şekilde fotoğrafa dökmeyecelemiş. Bunları da e, paylaşalım e, Twitter'dan. Evet birebir benzerlerini üretmiş çok da başarılı olmuş bence. Bu Night Talks'da da e, hatırlayacak e, şu an göremeyenler de gecenin bir yarısında bir lokantada 24 saat açık lokantalardan biri Amerika'da çok olanlardan biri anlaşılıyor. Çok aydınlık bir lokantanın içi var ve bir barda üç kişi oturuyorlar. İkisi yan yana biri ayrı oturuyor ve bir barmen de onlara hizmet ediyor ama kimse birbiriyle de konuşmuyor aslında kimse kimseye de bakmıyor. Evet. Bir kadınla bir adam yan yana oturuyorlar ve sırtı bize dönük bir adam var. İçerinin aydınlığıyla dışarının karanlığı da büyük bir tezat oluşturuyorlar. Genelde bu ışık ve gölge oyunlarını çok kullanıyor tablolarında ve demin de söylediğimiz gibi insanlarda da bir yalnızlık, yabancılaşma, izolasyon ve tek başınalık var. Hüzün ve yalıtılmışlık var. Burada da öyle ve geniş alanlarda birbirinden uzak insanlar. Otel odalarında, ısız şehirler arası yol kenarlarında, benzin istasyonlarında. Ya da buradaki gibi gece açık e, lokantalarda. Sanki şey gibi gelmişti bana hepsine peş peşe bakınca. Bir evleri yok, yuvaları yok. Gitmek istedikleri bir yer yok. Öylesine burada duruyorlar gibi hissediyorum hepsiyle ilgili. Aslında güzel anlatmış değil mi? Yani Amerikan toplumunun e, durumunu aslında o yabancılaşma, yalnızlık, izolasyon ve boşlukla... E, ...gerçekten çok e, yani var olamayan insanlar topluluğu diyelim... Evet. Bu da Pearl Harbor baskından kısa bir süre sonra başlamış bu resmi yapmaya öyle not vardı. Ee, bu gönderdiğin tweetler şu anda gönderiyorsun galiba. Şu anda gönderdim onları hepsini birden. Onun gibi birçok yerde de tekrar tekrar üretilmiş bir tablo Nighthawks aslında. Mesela bir tane var Gottfried Helmwein'in o da e, gerçekçi ressamlardan hiperrealistik daha doğrusu. Hmm. Orada da aynı kişileri, bar, Barmeni Elvis Presley, Barda oturan adam ve kadını Marilyn Monroe ve Humphrey Bogart, karşıda oturan tek başına oturan da James Dean olarak resmetmiş mesela. E, evet, o da popüler güzel kültürde bir de sendol, çok fazla kullanılmış çok bir şey. Adı kurulmuş. da e, bir dakika neydi bu resmine? Adı Kırık Düşler Bulvarı. Oh, çok e, yakışmış. Hem Way'nın tablosunun adı. E, Hopper bir sürü insanı etkilemişler derken, müzisyenleri de etkilemiş, resim ve sinema sanatçılarını da etkilemiş. E, başlı başına bundan etkilenerek, bu tablodan etkilenerek yapılmış bir albüm var. E, şimdi belki onu oradan bir parça dinlemek zamanı geldi mi? E, aslında Tom Waits dinleyelim. E, önce dinleyelim sonra konuşalım. Önce dinleyelim sonra konuşalım o zaman. Tamam, Tom Waits'den Weather Report. Emotional Weather Report. What we're talking about is late night and early morning low clouds With a chance of fall chance of showers into the afternoon With variable high cloudiness and gusty winds Gusty winds at times around that corner of Sunset and Alvarado Yeah, I know, things are tough all over When the thunderstorms start increasing over the southeast and south central portions of my apartment, I get upset. And a line of thunderstorms was developing in the early morning hours ahead of a slow-moving cold front. <laughs> cold blood. With with tornado watches issued shortly before noon Sunday for the areas including the western region of my mental health and the northern portion of my ability to deal rationally with my disconcerted, precarious, emotional situation. It's cold out there. Colder than the ticket-taker smile at the Ivar theater on Saturday night. <laughs> Flash-flood watches cover the southern portion of my disposition, yeah was no severe weather, well into the afternoon, except for kind of a lone gust wind in the bedroom. <laughs> in the eastern portion of a small suburban community with a 1 4 millibar high-pressure zone and a weak-pressure ridge extending from my eyes down to my cheeks Cause Since you left me, baby put the vice grips on my mental health Well, the extended outlook for an indefinite period of time till you come back to me, baby High tonight, low tomorrow, and precipitation is expected. Bir hüzün kaç kişinin hüznü olurdu. Çıkarsak toplamak yerine her hüzün başka türlü olurdu. Ne yaparsan yap saati kurma. Öyle dağıldık ki hepimiz her günün geçmesi bir gerçek oluyor. Seninle her uzaklık gibi böyle. bir Gensever'in uzak yakınlık fiirini evet. okuduk. 94.9 Açık Radyo'dayız. Sanatız'ın İlham Sonsuz programında e, melankoliden konuşuyoruz uygun bir mevsimde. Ee, şiirden önce de Tom Waits'i dinlemiştik Emotional Weather Report duygusal hava durumu <gülüyor> evet. ee, çok güzeldi bunun da sözleri ee, gerçekten hava durumuna uydurarak kendi ruh durumunu anlatmıştı yoğun, bugün sabah hafif, hafif yağmurluydu gece yoğun bulutluyken yattım kalktığımda da yoğun bulutlar devam ediyordu arada yağmur geçişleri var sert rüzgarlar olacak işte öğleden sonra e, evimin güney taraflarında yer yer sisliyken Gök gürültüsü ve sis ve fırtına olduğunda her şey zorlaşacak... Ve soğuk cepheler bana doğru geliyor gibi böyle upuzun gerçek güzel bir e, rapor veriyordu hava durumu, ruh durumuyla ilgili. E i̇şte bu blues müzisyenlerinin e, siklotimik e, mizacını e, çizerken altına Agropakiskal tam da bunu söylemeye çalışıyormuş. Yani döngüsel iniş çıkışlarını diyoruz değil mi? Siklotimik mizac derken. E, evet iniş çıkışlar ama mizaçtaki iniş çıkışlardan Mizahçıda, bahsediyoruz. Hastalık, bir hastalıktan değil. söz etmiyoruz evet yani kah inerim yeryüzüne kah çıkarım gökyüzüne gibi hmm. bir şey o oh, evet, evet. Ee, resimden çok konuşuyoruz bugün Türk resminde de melankoli çokça ele alınmış konulardan bir master test çalışması var sen buldun bu tezi de okuyabildik evet. Elif Elifan Pınar'ın e, Türk resminde melankoli çalışması verdi e, toplu bir şekilde anlatmış gerçekten ee, burada e, pek çok örnekten bahsetmiş Nuriyemden Neşet günnaldan Neşer doktan Mehmet Güler yüzden ee, bunlar içinde herhalde en çok e, e, melankoli iyi anlatan e, belki Nuriyem bütün e, bütün tablolarında onu görmek mümkün ama bir yandan Mehmet Güler yüz'de Evet bu teze e, bakılırsa 1950'lerden sonra başlayan Türkiye'deki kentleşme ve tarımdan sanayiye geçiş ve dengesiz geçiş hızlı geçiş e, göçlere neden olup e, kentlerin çevresinde de düzensiz sağlıksız gece konduların oluşmasıyla e, 60'lardan sonra başlayarak resmimize bir hüzün olarak yansıdığını söylüyor burada. Biraz Edward Toprın Amerikan toplumunu gözlemesi ve e, yansıtması gibi aslında evet. onları yaptık. Onun gibi bizim ressamlarımız da öncelikle dediğin gibi Nuri Neşet Günal ve Nedim Günsür'ün hmm. e, resimlerinde melankoli daha çok Anadolu insanının sıkıntı ve bunalımları olarak başlamış ama. E, 68 kuşağı sanatçıları e, daha çok e, şehirlileri hmm. de resmetmeye başlamışlar. 68 kuşağı sanatçıları Neşer Dok, Burhan Uygur dediğin Mehmet Güleryüz, Komet, Alaaddin Aksoy, Utku, Utku Varlık, varlık evet. bunlar da yaşama kendi üç dünyalarına ve toplumsal eleştiriye yönelik bir tavrı yapıtlarında yansıtmaya çalıştılar diyor tezde. Böylelikle günümüze kadar 80'lere kadar özellikle 60-80 arasını araştırmıştı bir başvurduğumuz bu tez. Mehmet Güler'in şimdi paylaşacağımız güzel bir resmi var kadın mavi fon önünde. Aslında e, onu kendisine de söylediğim için çok rahat söylüyorum. Bana e, çok fazla Picasso'yu hatırlatıyor Mehmet <gülüyor> yüz. Kendisi ne demişti? E, ne demiş olabilir sence? <gülüyor> e, çok beğeniyor Picasso'yu. Biliyoruz Picasso'yu evet. çok beğendiğini. Kendisine sevgi ve saygılarımızı iletelim. Evet. evet. E, zaten evet esinlenmiş olması muhtemel. Bunu da severek söyler zaten değil, değil mi kendisi de evet. hayranlığını. Belki gelecekte bir gün davet ederiz Mehmet Bey'de. Kabul ederse ne Kabul güzel olur. Kabul şey konuşuruz evet. Evet bunu dönelim. Not alıyoruz ileriye dönelim. Evet. <gülüyor> Biz bu programı hiç bitirmeden yüz yaşına kadar sürdürmek üzere not alıyoruz sürekli. Evet. Bir yayın dönemi ara versek de devam edecek gibi duruyordu bakalım. Evet bu resimde de Mehmet Gülerüz'ün resminde de gayet karanlık bir ortam var. Gene tipik ileriye yere doğru bakan bir kadın var. Mutsuz, umutsuz. Depresyondan çok melankoliye uğruyor, uyuyor. Sarımsı, yeşilimsi bir ışık var ama koyu her yer. Oturmuş bir kadın, başı hafif sağa dönük ve vücudu da deforme. Çok umutsuz görüyor. Serol Teber de gene kitabında şöyle diyordu. Asıl sorun yeteri yoğunlukta, usta işi duygulanıp hüzünlenebilmenin, insanın kendi içinde derinleşebilmesinin keyfine varmakta yatmaktadır. Yoğun duygu birikimi oluşturabilen insanın hangi çağda yaşadığının ve hangi sorunlarla karşılaştığının pek önemi olmamaktadır. Cemal Süreya tam da bu noktayı hem de sadece iki dizeyle ne güzel anlatır. Bilinir ne usta olduğum içlenmek zanatında, canımla besliyorum şu hüzünün kuşlarını. Bu evet. da Zelat'e melankoli kitabından alıntıladığımız Cemal Süreya alıntısı. Yine e, hüzne geri geldik. E, e, o zaman yine bir müzik arası verelim mi? Verelim. Erken olmayacak çünkü tam bunun üzerine daha fazla Doğru. bir şey söylemeden e, Sadun Akşut dinleyelim. Bu kez e, sisli bir e, Eylül e, albümünden İstanbul'da hüzün. Acı çalı yamklandı denizlerde Sen gittin İstanbul'un bunun rengi ağ Baksın içimde bir nehir gibi dolanan keder Unuttuğum unutmaya çalıştığım ne varsa bende durmasın İçimde öyle çok ki her gidenden biriktirdiğim melekler Zaman insafsızlık etmese kederin oyduğu tarafımı sana getirsem Kalem beni tutmasa anlatsam sana Siyah simsiyah bir engerektir zaman Ve kış neler eder insana Nasıl yarım bırakır, ayırır parçalara Sense kışı yaşamadın daha Reddettim bütün kesinlikleri, kalbim bu hayale bir daha inansın diye. Siyah değişmiyor. Siyah hala nehir içimde ve kalbim anlamıyor. Adalet yok. Niye? Yıktığım, attığım, söndürdüğüm bir yangın yerindeyim. İçimde sadece, dediğim gibi, her gidenden biriktirdiğim melekler. Kalbimin üstünde bir daha hançer. Bir Han Keskin'in "Enstrü Mental" e, evet. şiirini okuduk. Bundan önce de Sadun Aksoy'un İstanbul'da Hüzün parçasını dinlemiştik, Sisli bir Eylül gecesi albümünden. E, bir Han Keskin'in mükemmel güzel e, şiirleri var. Onun üstüne Sema, yani onun da içine bulunduğu Sema kaygısının Kara duygun kitabında. Bir anlatı kitabı bu Sema Kaygusuz'un bu kitabı. Kara Duygun, Melankoli. Kara Duygun, Melankoli demek değil mi? Ne güzel bir çeviri gerçekten. Evet, ne güzel bir Türkçeleştirme. Türkçe ee, o kitapta şöyle diyor Sema Kaygusuz. Kara Duygun kendi kafasına sığmayandır. Düşüncenin yüzyıllar içinde tanımlandığının bilinciyle zamanın kör kuyularına dalmayı göze alır. Dünyaya alışamaz, tahammül edemez, iyileşemez. Öç duygusu olmadan dehşete kapılır, iğrenmeden yadırgar, hamasete kanmaz. İçin için bağışlasa da aynı döngü tekrarlanmasın diye affedemez. Sürekli anımsar, anımsadığı için uyuyamaz, uykusuzluk yüzünden unutamaz. Güzelliği bir lütuf gibi şükranla kabul eder, kötülük karşısında afallar, dengesini kaybeder. Çünkü sevdiği her varlığı çok ama çok sever. Onunkisi kozmik bir kederdir. Hiçbir tapınağı yoktur ki canlılık kadar kutsal olsun. Ee, hem ...şeyi, melankoli durumunu e, hem Birhan Keskin'in halini güzel anlatan... ...çok güzel bir kitap. Hem de ne kadar yaşama dair evet. değil mi? Evet. E, melankoli, e, kara duygun çok güzel bir isim. Melankolyadan, melankoliden kara safradan çok daha güzel kara duygun. Ve bir hastalık değil mi? İzhaç <gülüyor> olduğunu da güzel tanımlayan çok, evet, bir isim. Gerçekten iyi ifade edilmiş. Evet. E, melankoli deyince akla gelen şeylerden bir tanesi de e, kaçınılmaz olarak Lars von Trier tabii, değil mi? E, evet. E, e, e, e. Konuşmadan geçemeyiz dediğimiz bir sürü şeyden biri de. Bir evet, <gülüyor> evet. Melankoli filmi. Evet. 2011'de yapılmış olan. E, bu aslında depresyon üçlemesi. Bu resmi adı değil ama gayri resmi kullanılan depresyon üçlemesinin ki birincisi Antichrist, ikincisi nefomanyaktı. Evet. Ee, onun e, bir tanesi melankoli e, çok kısa konusunu hatırlarsak çünkü üstüne biraz konuşmak istiyoruz onun e, şu anda da afişini twitter'den paylaştık hmm. e, Justin var Kirsten Dunst'un oynadığı e, evlenmek üzere bir evlilik hazırlığı var Kırda gayet güzel e, zengin bir evde ve kız kardeşi Claire Charlotte Gainsborough'un oynadığı ee, ve bütün aile orada ve görkemli gösterişli bir resepsiyon verilecek bu düğün sırasında aile ilişkileri de bozulmaya başlıyor çünkü asıl olay öğreniyorlar ve bu gerçek olduğuna da giderek inanıyorlar ki Melankolya isimli bir gezegen yörüngesinden sapmış ve dünyaya çarpmak üzere çarptığında da dünyanın sonu olacak bu çok belli ve bu böyle aylar yıllar içinde değil günler içinde olacağı anlaşılıyor ee, buradaki Konumuzda zaten merak unsuru Claire dünyanın sonunu e, görmek korkusuyla nasıl yaşayacak? Justin bunu nasıl yaşayacak? İki kız kardeş. Bir de Claire'in altı yaşında bir oğlu var. Ona bu durum nasıl anlatılacak? Ve herkes aslında bu dünyanın sonunu nasıl yaşayacak? Evet. Metafor olarak güzel anlatılmış değil mi? Evet. E, zaten işin başında herkesin, herkesten bir farkı var. Evlenmek üzere olan Justin'in derin bir depresyon içinde aslında. Kendisi de bunun farkında. Herkes de biliyor. Ee, gezegenin dünyaya çarpacak olduğunu öğrendiğinde Şöyle diyor Dünya zaten berbat bir yer Bunun için yas tutmamıza gerek yok Kimse onu özlemeyecek ee, Lars son Thierry'in kendisinin de Ara ara depresif bozukluk geçirdiği biliniyor Kendisi de bunun üstüne konuşmayı seviyor ee, Kendisine göre de bu hastalığa sahip depresif insanlar Böyle katastrofik e, olaylar sırasında bile barışçı ve huzurlu kalabiliyorlar Kendisi de böyle açıklamış Buna katılan biri daha var. <gülüyor> Birkaç de konuştuğumuz Slavoj Žižek. Evet. <gülüyor> ee, şöyle diyor Žižek. Bunun da videosunun bir e linkini gönderelim seyredetmek üzere var YouTube'da. Özetle şöyle diyor. Melankolya filmi bence temelde optimistik. Şaka yapmıyorum. İmsar bir film. Ana karakter Justin'in olaya yaklaşımında olayı kabullenmesinde gayet şiirsel bir güzellik ve iç huzur var. Eğer toplum için iyi bir şey yapmak istiyorsan, tüm totaliter tehditleri önlemek istiyorsan, temel olarak yapman gereken şey aslında hepimizin yapması gereken şey, tam bir materyalist olmama rağmen bunu söylüyorum, bir gün her şeyin sona ereceğini, o günün belki de yakın olduğunu hissedeceğin esaslı bir spiritüel deneyim yaşamaktır. Bence bu sanılanın aksine etik duruşumuzu güçlendiren derin bir deneyim olabilir. Bu deneyimi yaşayınca sanılanın aksine dünyanın sonu geliyor. Hadi gidip birbirimizi öldürelim. Hadi zevkten başka bir şey yaşamayalım demeyiz. Böyle ölümcül bir hedonizm yaşamayız. Tam tersini yaparız. O nedenle optimistik bir film olarak düşünüyorum bunu diyor. Evet. E, filmde de Justin'in duruşunu ve herkes ne kadar e, farklı yaşarken yani panik kapılır ve değişik şeyler yaparken Justine gayet soğukkanlı ve sakin bir şekilde olayı kucaklamasını izleyebiliyoruz. Çok güzel bir evet. film. Çok şık bir film zaten. Bu bana bir Amerikan filmini hatırlattı. Şimdi filmi de hatırlayamayacağım ama oradaki ateist karakter e, dindar olanı şöyle söylüyordu. E, eğer öldükten sonra gideceğimiz bir yer yoksa ve bir hesap yoksa asıl bunun için iyi davranmalıyız birbirimize bu dünyada olduğumuz süre içinde. <gülüyor> Buradaki gibi yani sonrası yoksa ne yaparsak yapalım önemli değil değil tam tersi. Şişek onu diyor. Etik bir kaygıya o zaman girebiliriz. E burada o zaman... Evet aklıma o zaman Şükrü Baş geldi. Biraz da ölümü düşünün diye bir şiiri var Şükrü Baş'ın Çok da hoş. Şöyle diyor. Ölüm her şeyi bitirir bir gün. Biraz da sevgi biriktirin. Ölüm her şeyi bitirir bir gün. Kalbinizden katılığı silin. Ölüm her şeyi bitirir bir gün. O gül çocukları sevin, güldürün. Yaşamak sevgilerden alır gücünü. Eğilin biraz da sevgilere eğilin. Silin bencilliğin kara kirini, kalbinizin aynasından. O çok derinlerde yitik, temiz yüzünüzü görün. Bir kez olsun, şöyle bir kez, yunun bengi sularında ışıl ışıl sevgilerin. Birazcık da duyguların uçarı sesine uyun. Ölüm her şeyi bitirir bir gün. Kimseleri, kimseleri incitmeyin. Ölüm her şeyi bitirir bir gün. Ömrünüz size bir kısa oyun. Ölüm her şeyi bitirir bir gün. Ardınızda güzel anılar koyun. Sevgiden başka her şeyi, her şeyi bitirir bir gün. Biraz da ölümü düşünün. Evet bu da bu görüşe uyan bir şiir güzel oldu burada bende. Evet. Bicelik de böyle ıı, demek istemiş. Şükrü Erbaşoğlu çok daha şiirsel şiir bir içinde ifade etmiş. Ee, çok daha güzel. Youtube'da filmi izlerseniz kısa e, filmini konuşmasına şiirlekin. Böyle değil. Gayet net ve kesin ve kendine özgü söylediğini. Bu böyledir, böyle olur <gülüyor> diye söylediğini evet. izleyebiliriz. O da bir felsefeci tabii. Ama bugün çok şiir okuyoruz. Fakat melankoliye en çok sanatlardan şiir mi yakışıyor acaba? Ee, evet. Çünkü hüzün e, ki en çok yakışan insana aynı zamanda... E, ...kaçınılmaz olarak... Evet, e, ...en çok öyle buluyor ifadesini galiba. E, Melankoli filminin... ...böyle çok e, güzel... ...gerçekten sahneleri var... ...çok e, resim gibi bir film... ...tablolar... ...ondan da referans alınmış bazı resimler... E, ...bazı resimlerden... ...tablolardan esinlenmiş sahneler var... Onu da seyretmenizi öneriyorum ben. Evet. Burada tabi uzun uzun hmm. ıı, hiç şeylere girmiyor. Öyle, ya, analitik yorumları falan işte evlenmek üzere olan birinin melankoliye e, melankolinin çarpmasıyla birlikte bir e, yeni duruma girecek hmm, olması vesaire gibi şeyler. <gülüyor> e, melankoli e, eski adıyla kara sevda bile değil mi? Yani Türkçe'de e, öyle de bir durum var. demiştik. Ee, ...karı sevda. Aslında melankolinin... ...devamı aşka çıkar. Güzel. Biz buradan evet... Biz buradan aşka devam çıkarız. ederiz. Ee, belki... E, ...melankoliyle... ...aşkın en çok beraberliğini... ...konuşabileceğimiz şey... Evet. E, ...göte değil mi? Evet. O, daha uzun bugüne sığmayacak onun. Daha önümüzdeki program... ...aşk üzerine konuşursak... ...hem melankoli hem aşkı bir arada... ...bulabileceğimiz genç Werther'in... ...ıstırapları, acılarından bahsederiz... ...sanıyorum ee, haftaya. Evet. Ee, Zaten... Göte'nin kendisi de... Ne ...melankolik. melankolik. Evet. Ee, Johann Wolfgang von Goethe, ...1749-1832 yılları... ...arasında yaşamış... ...Alman edebiyatının önemli, en önemli... ...hatta dünyada... ...Alman edebiyatının temsilcisi olarak da... ...kabul ediliyor... Bir bilim adamı da aynı zamanda doğa bilimci, ressam, politikacı araştırmaları var. Bir sürü yayını da var doğa bilimleri alanında. Şiir, drama, hikayeleri, otobiyografi, estetik, sanat ve edebiyat teorileri üstüne yazıları. Çok üretken bir insan ve dediğimiz gibi de çok melankolik. Faust eserini biliyoruz. Çoğumuz şeytanla pazarlık yapan Doktor Faustus'un hikayesini şöyle okumuştum Göte Dürer'den çok etkilenmiş e, Dürer'in yapıtlarının sağlıklı insan beynini sarstığını altını üstüne getirdiğini söylemiş melankolye bir gravüründeki kadının durumunu da Göte'nin karakteri Faust'un çaresizliğine benzeten e, Göte uzmanları olmuş hı hı, evet. e, mesela Faust bir gece yazı masasının başından oturmuşken doktor Faust şöyle diyor kendi kendine araştırdım ah ateşli çabalarla felsefe, hukuk ve tıp bilimini bir de ne yazık ki ilahiyatı şimdi de duruyorum burada bir ahmak gibi hiçbir şekilde de akıllanmış değilim, yüksek unvanım, doktoram bile var, bir şey bilemeyeceğimizi sonuçta anlamak için bir şeyler bildiğime kandıramıyorum kendimi, dolayısıyla kendimi büyüye verdim şimdi, ruhun gücü ve belagatı bana bazı sırlar açıklasın diye evet. e, kendi melankolisini ve yaşantılarını çokça yansıtmış eserlerine. verter için zamanımız kalmadı. Onu aşka bağladığımızda haftaya konuşalım. Aslında buradan evet aşka doğru, aşk ve tutkuya doğru gidip bir aşk programı yapalım. Sondan bir evvel evet. <gülüyor> aşkla kapatmak fena olmaz gerçekten. Öyle yapalım. Öyle yapalım. Ee, bir tane daha güzel parçamız var. Ben ım, Tango'nun bu kadar hüzünlü bir şey olduğunu düşünmezdim sonra bu program için hazırlanırken. Birkaç tango dinleyerek gerçekten hüzünlü olduğunu bu surlu, inandım. bu zaten ikimiz de öteden beri çok severiz biliyorsunuz. Hem parteyi hem filmi de çok evet. güzeldir. Ee, Arjantinli yönetmen Fernando Solanas'ın Güney Sur filminden bir şey dinleyeceğiz ama ondan önce kapanışımızı mı yapalım? Evet şimdi bugünlük e, melankoliyi konuştuğumuz bu programla bitirelim. Melankoliyi kara sevda yoluyla aşka ve tutkuya bağlayıp e, gelecek hafta onu konuşacağımızı onu da duyuralım. Ve bugünlük hoşçakalın diyelim. Hoşçakalın. Amor Su buena gente, su dignidad. Siento el sol, como tu cuerpo en la intimidad. Te quiero for.